İzleyicimiz selamlarını, muhabbetlerini iletmişler sizlere Allah'ın yanında üstünlüğün ölçüsü nedir demiş. Buna ilaveten ırk ve nesep farklılığı bu hususta önemli midir muhterem hocam demişler. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de sözlerime başlarken bütün izleyicilerimizi selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sene bak hayırlı günler nasip etsin Amin. ve günleri hayırlar getiren bir vesile eylesin inşallah. Amin. Evet aslında sorulan soal üstünlük neye göredir? Elbette Cenab-ı Hak ve İslam temel değerle itibariyle insanın üstünlüğünü yaratılış bakımından ve insanın ameli ve ahlaki bakımından noktasından meseleye yaklaşıyor. Ve o bakımdan insana üstünlük meziyeti veya ne noktada insanlar üstün olur hususunu anlatıyor bize. Onun için insan eşrefi mahlukattır birinci etapta. Evet. O neden insanın yaratılmışındaki varlıktaki hikmeti eşrefi mahlukat olarak kıymetli olduğunu ifade eder. İnsan yaratılışını en güzel biçimde yaratılmış olarak kıvamıyla ve kabiliyetleriyle değerlendirir, ehseni takvim olarak tanımlar. Ama bütün insanlar içerisinde üstünlüğün ölçüsünü kulluk bilinci ve şuuru dediğimiz takva ölçüsüyle ayarlanmadır. Onun için Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyennas inna halaknakum min zekerin ve unthe ve ceannakum şuuban ve kavabila akramakum Allah, ey insanlar, biz sizi bir erkekten ve bir dişeyen yarattık ve aranızda taarruf olsun, tanışasınız diye sizi şubelere ve kabilelere ayırtık. Yani bunun anlamı şudur, yeryüzünde hayat olsun diye, yeryüzünde kabiliyetler kendi ortaya koysun, her kabiliyet yaşanabilecek ve ihtiyaç duyacak şeyleri ortaya koysun diye Cenab-ı Hak kabiliyetlerini yaratmış. Yani insanlardaki kabiliyetlerin, veya da farklılıkların insanların kazandıkları bir değerde gelir. Mesela akıl olmasa aklın ölçüsünün veya aklın çalıştırmadaki kazanacak değerleri elde etmesi mümkün müdür? Onun için garizi akıl dediğimiz yaratılıştan gelen akıl olmadığı zaman insanların bunu büyütmesi ve bundan ürün alması mümkün müdür? Tabii ki hayır. Veya akla göre eli yaratmasa allah Teala elin işlevinin bugünkü ortaya koymuş olduğu icatları yapaması mümkün müdür? Bütün bunlara baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde insanın yaşayabilmesi ve dünyayı imar etmesi noktasında ona kabiliyetler koymuştur. İşte bu kabiliyetler farklı kesimle, farklı renklerin, farklı ilk ırkların her birisine ayrı özellikler vermiştir. Onun için sizi kabilelere ve sizleri şubelere ayırdık buyuruyor. Ama bütün bunların içerisinde insanların taksimatta da farklılıklarını beyan ediyor. Bir başka ayet kerimede detaya fazla girmeden ama in ekramakum. Sizin en şerefliniz, en yüceniz, Allah katında en kıymetliniz takva sahibi alanındadır. Yani kulluk bilinci ve şuurunu, onu tanıyan ve onun dediği gibi yaşayan, işte yaşadığı bu dünya hayatını onun dediği şekilde imar eden ve sorumluluk bilinci olan kul, en şerefli ve en kıymetli insandır. Bu evet. nedenle insanların yaratılışındaki dillerin ve din, de, renklerin, farklı oluşlarında insanların bir dahli bir katkısı yoktur. Katkısı olmayan bir şeyde insanların üstünlük taslamasının bir anlamı olabilir mi? Olamaz. Doğumunu kendisi seçmediği, annesini, babasını kendisi seçmediği, doğacağı topları kendisi seçemediği insanın seçemediği şeylerle iftihar etmesinin bir anlamı var mıdır? Yoktur. Onun için Cenab-ı Hak bunu da şöyle bize beyan ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi halqi semavati vel ardi ve ihtilaf ve وَمِنْ اٰيَةِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْعَضِ وَاَخْتِلَفُ ve وَاَلْوَانِكُمْ Sizin yer, yerlerin ve göklerin yaratılmasında, yerlerin ve göklerin yaratılmasıyla, sizin dillerinizin, sizin dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı oluşlarında Allah'ın kudretinin işaretleri, alametleri vardır. Şimdi insanın renklerinin farklı oluşunu, dillerinin farklı oluşunu Cenab-ı Hak yerlerin ve göklerin yaratılmasıyla birlikte söylemesi bu işin ne kadar önemli olduğunu ve muhteva bakımından kıymetli olduğunu ifade etmekle beraber bunun Allah'a ait olan bir hikmet ve onun kudretinin bir nişanesi ve alameti olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle insanların renginin siyah beyaz olması, sarı olması veya dilinin şu veya bu şekilde konuşmasının asla bir kadri kıymeti yoktur. İnsanı insan yapan değerler yani fıtrat, yani din, yani İslam, İslami değerleri Yaratılıştaki güzellikleri, yani çocuk dünyaya geldiğinde melektir. O meleklik özelliklerini taşıyabilen insan Allah katında kıymetlidir. İşte onun için bunun da Allah katındaki ifadesi de önemlidir. İnsanların yaptığı amellerle kendilerini üstün görme gibi bir anlaşa, katılmalar da dinen doğru değildir. Nedir o? Ve'e'lem bimen ittegâ. Kimi muttaki olduğunda bilen ancak Allah'tır. Yani bu kalbi bir durumdur. Ameller insanları farklı gösterebilir ama kalplere hükmeden Allah'tır. İnsanın amelinin için yaptığını da bilen odur. O nedenle Allah katında inne ekremakum indallahi iz sizin en yüceniz, şerefiniz, kıymetliniz Allah katında olan ifadesiyle hasrederek yani bunu ancak Allah bilir. Bu da muttaki olmaktır. Muttaki olmak demek yani hayatı Allah'ın dediği şekilde yaşama bilinci ve şuuru içerisinde olmak demektir. Evet. Muhterem hocam burada kendi ırkını üstün gören bir kimse dinen cezai bir müeyyide ile karşı karşıyam. Yani ayet-i kerimeyle veya Resulullah'ın bir uyarısı var mı bu noktada? Bu bir ideolojik anlamdır. İdeolojilerde inanç bakımından, inançtan kaynaklanmış şeylerdir. İnançta insanlar sebez bırakılmıştır. Yani bir insanın küfre gitmesi, şirka gitmesi, ateist olması, komünist olması ve buna benzer farklı izinler peşinde koşması bir inançtır. Bir kalbi, evet. kalbi boyutu. Kalbi boyut olmasa sebebiyle ırkçılık da bir ideolojik olarak kişilerin kendi seçimleridir. Bunun yaptırımı noktasında maddi bir yaptırım ve ceza yükü yoktur. Çünkü bir inanmadaki... E, farklılıktır. O nedenle kim hidayete tabi olursa inne hediynav sebil imma şakrı o imma kefura. biz hidayet yolunu, hak yolunu, yani Kur'an'ın yolunu gösterdik. İnsana yakışanı gösterdik biz. İsterse insan, insana yakışanı olan fıtrat dinini seçer, görür. İsterse insan bunu öteler, bunu örter, küfreder, yani kapatır, batıl inançların peşinde koşar. Onun için e, ırkçılık, e, ırkını ön plana çıkarmak, hamiyet Asabiyet noktasında olmak İslam'ın Yerdiği reddettiği bir ideolojidir Ve bunun anlamıyla İslam Buna cezayı müade değil ama bunun e, İslam'la bağlantısı Olmadığını net bir şekilde ortaya koyar Evet.